أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللله رب العالمين أسرات و السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميل الأنبياء والمسلين وإلى جميل الأنبياء والحمدلله رب Bugün inşallah, Allah'ın El-Bari ismiyle El-Müsteud ismini Niye ile de Esmanın öğrenilmesi gerekir. Allah'ın isimlerinin öğrenilmesi, anlaşılması gerekir. Çünkü Allah'a iman edebilmek için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı isimleriyle tanımak lazım. Yoksa kul kamil manada la ilahe illallah diyemez. La ilahe illallah derken bütün isimleriyle La ilahe illallah demesi lazım. Eğer herhangi bir ismi bilmezse, anlamazsa o ismi başka birine, başka bir varlığa verir ki bu da şirk olur. Üç türlü tevhid vardır. Bir Allah'ın zatına Tevhid, uluhiyet tevhidi, Allah birdir. Allah tektir. Bir, rububiyet tevhidi vardır. Rab olarak, alemerin Rabbi, insanın Rabbi, bütün varlığın Rabbi Allah'tır. Bu da rububiyet tevhididir. Bir de, ubudiyet tevhidi vardır. Allah'a avd olma, bir tek Allah'a avd olunur. Kul bir tek Allah'a avd olmalı Eğer bu üç tevhidi birleştirmezse, ya şirke düşer, ya kafir olur, ya da münafak olur. Üçünden biridir. Müşrik şirki işlerken uluhiyet tevhidinde şirki işliyor puta veya herhangi bir şeye bu da Allah'ın berisinde, Allah'ın altında min dun, buyurur çünkü Allah'ın altında bu da ilahtır diyor. Elbette ki bunu söylerken bu da Allah gibidir demiyor. Bunun da kendine göre bir takım güçleri vardır ama sonuç itibarıyla ona da ilah diyor. Bu müşriğin şirkidir. Bir de kafirin şirki vardır. Kafirin şirki uluhiyette değildir. Allah birdir diyor. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir diyor. Peygamber olarak kabul ettiklerini, Allah'ın kitabını kabul ediyor. Yahudinin, Hristiyanın şirki böyledir. Ama bunu söylerken açıktan şirk işlenmiyor. Açıktan bu Allah'ın ortakıdır demiyor. Ne diyor? Allah'ın oğlu. Hazreti İsa için Hristiyanlar Allah'ın oğlu dedi. Yahudiler de Üzeyir için Allah'ın oğlu dediler. Bu açıktan şirk değildir. Bu Allah'ın rububiyetinde şirktir. Onun için ona ilah demediler, Rab dediler. Rab. Bir de ubudiyette şirk koşmak vardır. Ubudiyette, Allah'a avd olmada, ibadette değil. Zaten Allah'a avd olmada şirk koştuğunda, ibadette de şirki koşmuş olur. Bu da münafıkın şirkiydir. Allah'a abd olmak demek, Allah'ı her şeyden çok sevmek, her şeyden çok istemek, Onun vahyini her sözün, her kelamın üzerinde tutmak demektir. Gayesi amacı Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak demektir. Eğer biri böyle değilse, Allah'a abd olmamışsa, aşık olmamışsa, Allah onun için her şeyin önünde ve üzerinde değilse bu durumda o da ubudiyette Allah'a şirk koşmuştur ki o da münafık olur. Diliyle tam doğruları söyler, doğruları tasdik eder ama gönül itibariyle Allah'ı sevmemiş, sevememiş, her şeye tercih edememiştir. Öyle ki kendi nefsine, canına bile tercih etmelidir. Bu demek değil ki insan melek olsun manasına gelmez. İnsan beşerdir, yanlış da yapar, hata da işler, kusur da işler. Ama gönül itibarıyla Allah onun için sevgili ise, her şeyin önünde ve üzerinde ise, kelamı da her şeyi, her sözün önünde ve üzerinde ise bu mümindir. Yanlış yapabilir. Günahkar olmak ayrı şeydir, münafak olmak ayrı şeydir. İman bütünüyle, gönüle ait bir vasıftır, bir sıfattır. Aklın onu kabul etmesi yetmez. Gönlün tasdiki gerekir. Çünkü iman edebilmek için dil ile ikrar, kalbi ile tasdik gerekir. Allah'ın isimlerini Allah'a şirk koşmamak için, müşrik, kafir veya münafık olmamak için öğrenmemiz gerekir. Bir bilgi olsun diye değil, iman etmek için, Allah'ın isimlerine, güzelliğine iman etmek için öğreniyoruz. Öğrenmemiz gerekir. Bu her mümine farz, farzi aynidir. Rabbini bilmek ve tanımak. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak. Öyle kulaktan bir bilgiyle, kulaktan dolma bir bilgiyle birilerinin anlattığı gibi değil. Allah'ın kendisini anlattığı gibi anlayıp tanımak. Bu her mümin için farzdır. Olmazsa olmaz olandır. Bir mümin, bir Müslüman dese ki ben bilmiyorum. Bilmiyorsan öğreneceksin. Öğrenmek için çaba gayret sarf etmiyorsan bu durumda bir sorun var. Senin derdin iman etmek değildir de manasına gelir bu. Bunun için Herkesin mutlaka Rabbini anlamak için, tanımak için Rabbini güzel isimlerinden tanıması gerekiyor. Anlaması gerekiyor. Anlayıp her bir ismine iman etmesi gerekiyor. O da yetmez. Hem isimlere iman edecek hem de Allah'ın o isimleri, o güzelliği onun üzerinde ahlaka dönüşecek. Yani üzerinde tecelli edecek ki o Allah'ın Yeryüzündeki halifesi olsun. Hazreti insan olsun. Allah'a yakın olsun. Allah'a dost olsun. Allah'ın Bari ismi 96. isimdir. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Allah'u Hallekul bari ol mü o Allah oun ki o halıktır yaratandır Bari'dir. yarattığı bir şeyden halk ettiği, önce halik buyurduğu için halk ettiği bir şeyden başka bir şeyi yaratıp onu kemale erdirendir. Ayetleri okurken bunu daha iyi anlayacağız inşallah. Baridir, buna beraber müsevvirdir. Tasvir edendir, suret verendir. Bunu aşama aşama yapıyormuş. Önce yaratıyor, sonra bir aşamadan aşamalardan geçiriyor <gülüyor> en sonunda ona suret verip en güzel şekilde en kamil manada yaratıyor lehul esmaul husna en güzel isimler onundur el esmaul husna onundur Allah'a aittir yusebbihu lehuma Semawati vel erd göklerde ve yerde ikisinin arasında o ki her neyi yaratmışsa her şey onu tesbih eder. Her şey onun güzelliğini, esmasını üzerinde gösterir. Her neye bakarsak bakalım Allah'ın güzelliği, sanatı, yaratması, suretlendirmesi onun üzerinde görünür. Baktığımız her şey bize Rabbimizi hatırlatmalıdır. O'nun kudretini hatırlatmalıdır. O'nun ikramını hatırlatmalıdır. وَهُوَ الْعَز۪يزُ Hakim. O aziz ve hakimdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret, bütün şeref O'na aittir. O hakimdir. Her işi hikmetledir. Dileseydi birden, zaten ol deyince olur. Ama ol der, fakat bunu safha safha yaratır. Güzelliği tecelli etsin diye, insanlar onu tanısın diye, ona nasıl halife olacağını bilsin, anlasın diyedir bu. Halık, bütün mahlukatı yaratandır, isim itibariyle. Canlı olsun, cansız olsun, hepsini yaratandır. Allah'ın bari ismi ise, Özellikle canlılar için kullanılır. İnsanı yaratandır. Canlıyı yaratandır. Her canlıyı sudan yarattık buyurur. Bari ismi aynı zamanda yarattığını birbirine uygun olarak yaratandır. Bir canlıya baktığımızda onda asla bir uygunsuzluk görülmez. Hepsini birbirine uyumlu, her azasını birbirine uyumlu yaratmıştır. Bari isminin tecellisidir bu. İnsanı yaratıp safha safha meydana getiren, halık isminden sonraki tecellidir bu Allah'ın Bari ismi. Cansız varlıklardan canlı varlık yaratan, meydana getiren. Bir de yaratmış olduğu canlılara özel olarak muamelede bulunup kemalatları için onlara imkan tanıyan. Allah'ın bari ismini insana göre anlayınca halık, bari ve müstevir ismini beraber anlamamız gerekiyor. İnsanı yaratan, onu terkip eden, safha safha yaratan, Musevur ismiyle ona suret veren, şekil veren, şekli de güzel yapan sonra ruhundan nef edip hazreti insanı yaratan. Allah'ın Bari ismi insanda nasıl tecelli eder? Etmelidir. Nasıl ki Allah insanı safha safha yaratıyorsa Can, cansız varlıktan canlıyı yaratıyorsa, onu bir şekle büründürüyorsa insan da bu vasfa Allah'ın bari ismine sahiptir. Allah tecelli etmiştir onda. Mesela biri inşaat yapıyor. Bir çok malzemeden, farklı farklı malzemeden inşaat yapıyor. Bu Allah'ın bari isminin tecellisidir. Ona şekil veriyor, suret veriyor. Bu da müsevir isminin tecellisidir. Bu zahiri olarak böyleydi. Anlaşılsın diye söyledim. Onun asıl vazifesi nedir? Manevi olarak bari ismi nasıl tecelli etmelidir? İnsanın o güzelliği, sureti kendi kendisine vermelidir. Nasıl ki Allah insanı bir kavim partisinden sonra bir parça tutam etten Sonra eti kemiğe bölündürür. Sonra kemiğe et giydirir. Sonra onu bir beşer olarak suretlendirir. Şekil verir. Sonra ruhundan nefedip Hazreti İnsan yapar. Hazreti İnsan yapmıştır ama o kamil değildir. En güzel surette yarattı. Sonra onu esfel safiline yani en aşağıya bıraktı. Ona hadi gel dedi o güzel suretini hak et dedi, al dedi. O güzelliği kazan dedi yani. Tercih senindir. İnsan da büyürken nefis itibariyle birçok şeyden oluşur. Günah buna dahildir, sevabı buna dahildir, iyilikleri dahildir. Yanlışları dahildir, öğrendikleri dahildir. Nefis bu şekilde onun üzerinde meydana gelir. Bu onun kendi üretimidir yalnız. Dışarıdan verilmiş ama o da kabul etmiş. Kabul ettiği için sorumludur. Çünkü fıtrat itibariyle Allah onu en güzel surette yaratmıştı. Yani yanlışın yanlış olduğunu, doğrunun doğru olduğunu bilir. Fıtrat itibariyle bilir. Onun için iyilik, bütün insanlar için iyiliktir. Kimse iyiliğe kötülük demez. Eğer fıtratı bütünüyle bozulmamışsa, birine ikram etmek bütün insanlara göre güzeldir. Zulmetmek bütün insanlara göre kötüdür. Fıtrat itibariyle, çünkü Allah onu öyle yaratmış. Böyle bir bilgiye sahiptir. İnsan kendini safha safha değiştirmelidir. Önce kendi insanlığından, Hazreti İnsan oluşundan habersizdir, haberdar değildir. Sonra bir şekilde Allah ona öğretir. Sen Hazreti İnsansın, sen benim yeryüzümdeki halifemsin. Sen peygamberlerle eşit tuttuğum, bir tuttuğum kulumsun. Bir peygamber neyse sende olsun. Senin ondan hiçbir farkın yok. Hiçbir eksigin yok. İstersen onun kazandığını kazanırsın. Onun gibi Allah'a iman eder, Allah'a dost olur, Allah'a yakın olursun. Yapman gereken tek şey peygamberime gönderdiğim bu vahyi alıp kabul edip iman edip gereğini yapmaktır. Peygamber de Allah kendisine vahyi indirmeden o da bir şey bilmiyor. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor Biz bu vahyi sana yapmadan önce iman nedir, kitap nedir bilmezdim. Bunu Resulullah Efendimiz'e söylüyor. İman nedir, kitap nedir bunu idraka etmemiştim. Bunu anlamamıştım. Evet kendine göre kulluk yapıyor. Öğrendiği kadarıyla, anladığı kadarıyla. La ilahe illallah diyor. Ama ne dedi? İman nedir, kitap nedir bilmezdim. İnsan da öyledir. Allah'ın kitabıyla buluşmayana kadar, vahiy ile, karşı karşıya gelmeyene kadar, vahiy ile muhatap olmayana kadar iman nedir, kitap nedir bilmez. Nasıl biliyor? Çevresinden, atalarından, arkadaşından, babasından, dedesinden neyi öğrenmişse onu doğru zannetmiş. Onu öyle anlamış. Resulullah Efendimiz namaz kılıyordu oruç tutuyordu, ibadet yapıyordu la ilahe illallah diyordu hem de en kamil manada ama Allah ne dedi iman nedir, kitap nedir bilmezdi hatta bu kitabın sana indirileceğini de ummamış, tahmin etmemiştim böyle bir şeyi böyle bir şey de beklemiyordum yani peygamber kadar güzel yapsan da sen Allah'ın kitabıyla, vahyiyle buluşmayana kadar Kitap nedir anlamayana kadar iman nedir bilmez ve anlamazsın. Vahiyi doğru okumak lazım. Yoksa taklid olur. Allah taklidi kabul etmez. Allah bütün isimleriyle kuluna tecelli etmiştir. Bütün o güzellikler ondan mevcuttur. Yani rahmeti vardır, afetmesi vardır, hoşgörmesi vardır, ikram etmesi vardır. Diğer isimler de öyle. Allah'ın kahar ismi de, müntekim ismi de üzerinde tecelli ediyor. Ama onun nerede, nasıl kullanacağını bilmiyor yalnız. Kahar ismi kahretmek demek. Yanlış yoldaki birini düzeltmek demektir. Onu doğru yola getirmek demektir. Doğruyu zorla ona kabul ettirmek demektir ona göstermek demektir. Ama nefis hesabına kahar ismi kullanılınca ne olur? Kızman gerektiği yerde kızıyorsun, kızman gerektiği yerde de kızmıyorsun. Bütün isimler Allah her bir kula bütün isimleriyle tecelli etmiştir. Kula düşen o ismi büyütmektir. Kemale erdirmektir. Her insan merhamete sahiptir. Bu istisnasız böyledir. Acıma duygusuna sahiptir. Sevme duygusuna sahiptir. Mesele, bunu doğru yerde kullanıp kemale erdirmektir. Yoksa büyümez. Büyümesi için o isimle muamele etmen lazım ki o isim senin üzerinde tecelli etsin. Mesela Allah ayet-i de buyurur, kullarını anlatırken onlar ruhlarındaki cömertliği arttırmak için, kerimliği arttırmak için ikram ederler. Demek ki ikram edince o Allah'ın tecelli ettiği isim, o kerim ismi onun üzerinden ne olur? Artar. Sonra kemale erer. Verdikçe kemale erer. Merhamet ettikçe Allah'ın Rahman ve Rahim ismi kemale erer. Affettikçe Afu ismi, Gafur ismi, Gafar ismi, Tevab ismi kemale erer. Yani senin o ismi kullanman lazım ki o büyüsün, o kemale ersin. Onun için insanlarla beraber olmayanlar kemale eremez. Dada gece gündüz ibadet yapsan kemale eremezsin. İbadetin seni kurtarmaz Allah'ın insan üzerindeki Muradı bu değildir İbadet değildir, abdiyettir Ve ma haleftu cinne vel inse illa Bana abdolsunlar diye İbadet etsinler diye değil İbadet abdolmanın geregidir Amaç değil araçtır İbadet araçtır Amaç nedir? Allah'a abdolmak Hazreti insan olmak Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermek Allah'ı sevip Allah'a aşık olmak. Kendi üzerinde, kendi gönlünden. Bari isminin tecelli edebilmesi için kulun Allah'ın isimleriyle kemale ermesi lazım. Safha safha büyümesi lazım. Bu durumda Allah insana kendi kaderini teslim etmiş demektir. Kulu üzerindeki takdiri, kaderi, onu en güzel şekilde, surette yaratmasıdır, tasvir etmesidir, ruhundan nefedip Hazreti insan yapmasıdır. Bundan sonrası kula aittir. Artı bundan sonrası sana ait kulum der. İşte sana peygamber, işte sana vahiy, hadi yap. Hadi kendindeki güzelliği arttır. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yapar, hanginiz daha güzel olursunuz diye. Bu güzellik, el esma husna'nın güzelliğidir, Allah'ın güzelliğidir. Allah da gülünü severken, gülü üzerinde kendini sever. Kendi güzelliğini sever. Onun için söylüyoruz, Allah Herhangi bir mahlukatı sevmekten münezzehtir. Yaratılışın sebebi de budur. Allah'ın kendi kendini sevmesidir. Kendi güzelliğini ortaya koyup bu güzelliği anlayacak, tanıyacak, bu güzelliği üzerinde gösterecek kulu yaratmak için varlığı yaratmıştır. Yani sevmek, sevgi yaratılışın gayesidir. Yaratılışın sebebidir. İnsan da bütünüyle saf sevgiden yaratılmıştır. Allah'ın sevgisinden. Yani ruhumdan nefettim demek bu demektir. Saf aşktan yarattım. Kendimden yarattım. Ama bu güzelliğin onun üzerinde tecelli etmesi lazım. Zati güzellik ayrı şeydir. Sıfatların yani isimlerin El Esma'un Hüsna'nın güzelliği evet, ayrı şeydir. O saf olan güzelliği herkes taşıyor. Ama o isimler onun üzerinde tecelli ederse güzellik kemale erer. Yoksa eğer onu kirletirse onu kaybeder. Güzelliğini kaybeder. Güzelliğini kaybedince imanını kaybetmiş olur. Rabbini kaybetmiş olur kendini kaybetmiş olur. Allah'ın Bari ismiyle ilgili ayetleri beraber anlamaya çalışacağız önce. Ma esabe musibetin bil erdi ve fi Hiçbir musibet yoktur ki o yeryüzünde olsun veya sizin üzerinizde olsun. O meydana gelmeden önce min kabli en nevre aha. o meydana gelmeden önce biz onu yaratmadan önce onu meydana getirmeden önce Allah musibetleri de bir sebeple verir sebepler yaratılmış ama parçaları bir araya getirir yani bari ismi tecelli eder onun için nebre eha buyurur. Onu meydana getirmeden önce. O parçaları bitiştirip o musibeti meydana getirmeden önce. Evet, illa fi kitab dedi. O bir kitapta mevcuttur. Illa fi kitab veya fi kitabin mümin diye ayet geldiğinde arkadaşların bunu nasıl anlaması gerekir? önce levh-i mahfuz olarak anlaması gerekir. Levh-i mahfuzu anladık. Her ne olursa olsun levh-i mahfuzda mevcuttur. Aynı zamanda o kader kitabidir. İçinde olmayan hiçbir şey yoktur. Her şey yazılıdır. Evet, İlla fi kitap bir de elinizdeki kitapta çünkü Allah bu kitabı levh-i mahfuzdan, ana kitaptan indirmiştir, inzal etmiştir. Öyle buyurdu. Elindeki kitapta da mevcuttur dedi Allah. İster yeryüzündeki musibetler olsun, ister senin üzerindeki musibetler olsun, o bir kitapta mevcut. Senin elindeki kitabında mevcuttur dedi. Nasıl mevcuttur? o zaman Allah'ın kitabında başımıza gelen önümüze her ne gelirse gelsin mevcut olması gerekir mevcut müdür? evet mevcut eksiksiz mevcuttur önce genel olarak anlamak gerekir Allah buyuruyor şunu şöyle yaparsan başına bu gelir böyle sıkıntıyı yaşarsın böyle güzel yaparsan güzellik bulursun yanlış yaparsan Karşılığında musibet bulursun, ceza gelir, sıkıntı gelir. Güzel yaparsan karşılığında güzellik gelir. Buna beraber güzel yapanlara da musibet geliyor, sıkıntı geliyor. O neden? Mesela peygamberler. Onun da bir sebebi vardır. O kemale ersin diye, hazreti insan olsun diye, Allah'ın güzelliği kamil manada onun üzerinde tecelli etsin diye. En yüksek makama ersin diye. Yoksa musibet olmazsa, bela olmazsa, dedikodu, iftira olmazsa, haset olmazsa o da güzelliğini ortaya koyamaz, güzelleşemez. En zor anda bile bütün güzelliğini ortaya koyar, kendisini taşıyanlara bile onlar bilmiyor ya Rabbi, sen onları affet, magfir et Sen onlara hidayet ver ya Rabbi diyor. Bütün güzelliğini ortaya koyuyor. Allah'ın güzelliği onda tecelli ediyor. Rahmeti onda tecelli ediyor. Onun için Allah onun için ne buyurdu? Rahmeten lil alemin. Ve ma erselna ke illa rahmeten lil alemin. Biz sadece yalnız seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Allah'ın bütün mahlukat, bütün varlık üzerinde en öndeki ismi Rahman ve Rahim ismidir özellikle Allah kendini Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Peygamberini de alemlere rahmet olarak tanıtır. Mutlaka bunu anlamak gerekiyor. Yani iman etmek için, insan olmak, Hazreti insan olmak için mutlaka rahmet sıfatının senin üzerinde tecelli etmesi gerekir. Rahmeti olmayanın imani olmaz. İbadeti olur. İmanı olmaz. Allah'ın Rahman ve Rahim isminden nasibini almamışsa, rahmetenil alemin olan peygamberini örnek alıp onun güzelliğinden güzellik almamışsa o peygambere tabi olmamıştır. O Allah'ın rahmetine, Rahman ve Rahim oluşuna iman etmemiştir. O güzellik onun üzerinde görünmemiştir. Resulullah Efendimiz buyurdu vesselam insanlar birbirine rahmet ederse Allah da onlara merhamet eder. Onlar birbirine rahmet etmezse Allah'tan rahmeti hak etmiş olmazlar. Allah'ın rahmeti inmez. Bir gönül ki Allah'ın rahmetinden mahrumdur. O gönül iblisin gönlüne benzer. İblis. İblis demek Allah'ın rahmetinden umudunu kesen demektir. Hepimizin anladığı gibi iblis merhamet etmiyor. İnsana merhamet etmiyor. Kendi nesline cinlere de merhamet etmiyor. Yanına davet ediyor. Gelin siz de benim gibi yapın diyor. Zaten cinlerden iman edenler mümindir. İman etmeyenler şeytan olur. Merhamet etmediği için Herkesi cehenneme davet ediyor. Cehenneme sevk etmeye çalışıyor. Merhameti olmadığı için. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldığı için. Bir günün Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsa onun kurtuluşu olmaz. Gece gündüz ibadet yapmış olsa bile. Yani merhameti olmayanın imani olmaz. Önce bunu böyle anlamamız gerekir. Evet. Kur'an'da Allah'ın kitabında olmayan hiçbir şey yoktur. Önümüze ne gelirse gelsin, ya Rabbi bu niye böyle oldu deyip Allah'ın ayetlerine baktığımızda bunu anlarız. Hastalandık mı? Dedikodu mi geldi? İftira mı geldi? Hakaret mi geldi? Küfür mü geldi? Yokluk mu geldi? Açlık mı geldi? Başka bir şeyle mi imtihan etti? Her ne gelirse gelsin mutlaka Orada bizim bir yanlışımız vardır. Bilerek veya bilmeyerek bir eksikimiz vardır. Ya da Hazreti İnsan olmamız için Allah bize imkan tanıyor. Güzelliği üzerimizde gösterelim diye. isimlerini üzerimizde gösterip Hazreti İnsan olalım diye. Bu böyle olunca Musibetten daha büyük nimet yoktur. En büyük nimet musibettir. <gülüyor> Sıkıntılardır. Çünkü kazanma imkanıdır. Allah'a yaklaşma imkanıdır. Allah'ın güzelliğiyle güzel olma imkanıdır. Ama böyle bakmayınca kendimize göre, dünya hayatına göre, nefse göre bakınca şeytan da tabii orada vesveseyi verir. Şu niye şöyle oldu? şu şöyle olsaydı daha güzel olurdu diye akıl vermeye, bir şeyler kendine göre öğretmeye çalışır. Tersten anlarız. Güzel olana çirkin muamelesi yaparız. Allah el Esmaul husna bütün güzellikler, bütün güzel vasıflar Allah'a aittir dedi. Dolayısıyla Allah'tan güzellikten başka bir şey beklenemez. Güzellikten başka bir şey Allah'a isnat edilemez. Kendisi el-esmaul husnaya sahip olduğu için bütün güzelliklere sahip olduğu için kulunun güzel olmasını istiyor. Kendi güzelliğini kulu üzerinde göstersin, taşısın istiyor. Sonuç itibariyle peygamberler gelmişler, davet etmişler. Allah'ın güzelliğini üzerlerinde göstermişler. Ama dünya hayatını tercih edenler, Fir'an gibi, Nemr'u gibi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi ne yapmışlar? Dünya hayatını tercih edip o güzelliği kabul edememişler. Sonuç ne oldu? Kayıp. Ebediyen kaybetmek. Rabbini kaybetmek, kendini kaybetmek. Bir günlük dünya hayatı karşılığında ebedi hayatlarını ne yaptılar? Heba ettiler. Sattılar. Bu akıl akıl değildir. Bu doğru çalışan bir akıl değildir. Her ne olursa olsun her akıl sahibi mutlaka ahiretini dünyanın önüne koymalıdır. Ahireti dünyaya tercih etmelidir. Etmezse ne olur? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahiretten nasibi yoktur dedi. Dünyayı ahirette tercih etmiş çünkü. Dünyayı ahiretin önüne almış. Eğer ahireti tercih ederse dünyasını zaten kazanır. Allah onu ihsan eder, ikram eder. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah, her canlı varlığın rızkını üzerine almıştır. Rızkına kefildir. İnne salike alallahi yaseer. Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. E welem yerellezine keferu O İnkar edenler, nankörlük yapanlar onlar görmediler mi ki? Enne semavati vel erde kaneta redka fe fe huma. O göklerle yerler bitişikken Allah onları birbirinden ayırdı. İlk yaratılışı Allah anlatıyor. Yaratırken göklerle yer bitişikmiş. Hepsi tek parçaymış. Biraz daha gerisinde tek noktaymış. Ve cealna min elma'i kulle şeyin hayy. Allah her diri olan şeyi sudan yarattı. Onun ana maddesi sudur. E <gülüyor> fela İman etmeyecek misiniz? Bunu araştırıp anlayınca İman etmeyecek misiniz? İman etmeyecekler mi? Ve min ayati en halakakum min Onun ayetlerinden bir tanesi de ayet demek, delil demek. Gerçek mucizeyi görmek demek. Mucize demek aynı zamanda onun mucizelerinden, ayetlerinden bir tanesi de sizi topraktan yaratmasıdır. Sümme izâ entum beşerun tenteşirûn. Sonra beşer olarak çoğalıyorsunuz. Sizi insan olarak ama insan değil beşer dedi. Beşer olarak çoğalıyor, yeryüzünde yayılıyorsunuz. Teiza seveytu Hazreti Ademle ilgili secdeyle ilgili ayet Ne zaman ki ben onu tasviye ettim. Onu suretlendirdim. Beşer haline getirdim. Ve nefeftu fihi min ruhi. Ona da ruhumdan nefettiğimde taqu lehu sajidin. Hemen onun için secdeye kapan. Hemen onun için secde edin. Kime söylüyor? Bütün melekleri. Buna cinler de dahildir. Kala kıl insana min Allah insani pişmiş çamura benzeyen kelfekar, ses çıkaran bir çamurdan bir balçıktan yarattı ve kala kıl canne min marijin min nar. Cinleri de dumansız saf Halis ateşten yarattı. Ve lakad halaknal insane min İnsanı çamurdan yarattı. Süzülmüş çamurdan min tin. Sonra onu lütfeten bir kararı Sonra onu sağlam bir gahta nutfe haline getirdik. Sonra kalıpxne nutfete alakay. Sonra o nutfeyi alaka haline getirdik. Ve kalıpxne alakate mudgay. Sonra onu bir parça et haline getirdik. Ve kaleknel mudgate izama. Sonra onu kemik haline getirdik. Fekeseunal izam el sonra o kemiğe et giydirdik sünne enşaenahu halaken sonra onu başka bir yaratılışla yarattık yeni bir yaratılışla yarattık onu insan yaptı çünkü o bu safhalardan geçirip onu insan haline getirdi ve Allahu ehsenul halikin en güzel yaratan Allah mübarektir. Yaratması süreklidir. Daimidir. Mübarek bereket manasına gelir. Sürekli olan, çoğalan, çoğalması devam eden. İnsanın da çoğalması, büyümesi, insanlığı, kalitesi artmaya devam eder. Allah Tebarektir. Tebareke Allahu ehsenul khaliqin. En güzel şekilde yaratır. Sonra onun yaratmasını güzelliğini bereketlendirir, çoğaltmaya devam eder. Nereye kadar? Kamil insan, hazreti insan oluncaya kadar. Allah'ın Bari ismiyle ilgili son ayettir bu. وَاِسْقَالَ مُسَا لِقَوْمِهِ ya قَوْمِ Hz. Musa kendi kavmine ey kavmim dedi اِنَّكُمْ زَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Siz kendi nefsinize kendi kendinize zulmettiniz. بِتِخَازِكُمُ الْعِجِل bu zagıyı ilah edinmekle bu zagıya tapmakla kendi kendinize zulmettiniz. فَتَابُوا اِلَى بَارِيْكُمْ Öyleyse bariinize tövbe edin. Sizi yaratan, safha safha güzelleştiren, ikramda bulunan, imanı ihsan eden, ikram eden, barinize, yaratanınıza tövbe edin ve dönün. فَقْتُلُوا اَنْفُوْسَكُمْ Nefsinizi öldürün. Yani kendinizi öldürün değil. Nefsinizi öldürün. Nefsinizdeki kötü halleri, kötü duyguları, şirki öldürün. Zalikum hayrullakum inde bari ikum. Bu sizi yaratanınızın katında en hayırlı olandır. Yaratanınız katında hayırlı olan budur. Sizin nefsinizi öldürmenizdir nefsinizin arzularını isteklerini öldürmenizdir. Fetabe aleykum. O sizin tövbenizi kabul etti. Bu şekilde tövbe edenler halleri ne olursa olsun Allah tövbelerini kabul eder. Tövbenizi kabul etti. İnnehu huve't-Tevwabur Rahim. Çünkü Allah o Tevvab ve Rahmetinden dolayı Tevbeyi kabul eder. Allah'a dönmenizi kabul eder. Kendisine dönenin tevbesini kabul eder. Durum her ne olursa olsun, Kur, Rabbini bildikçe, tanıdıkça, anladıkça tevbesi artar, istiğfari artar. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, ben günde 70 sefer, 100 sefer tevbe ederim. İstiğfar ederim. Bir eksiliği olduğunu anlayınca, bir yanlışı olduğunu anlayınca, nihayetinde o da beşer. O anda tövbe eder, Allah'a döner, o anda istiğfar eder. Bize de düşen böyle yapmaktır. Yoksa teşbihi elimize alıp, estağfurullah, estağfurullah ya da tövbe ya Rabbi, tövbe demek değildir. Yanlışı yaparken, o yanlış istersen, Gönlümüzden geçmiş olsun, hemen istiğfar ediyoruz. Yanlış bir tarafa baktık, hemen istiğfar ediyoruz. Sana döndüm ya Rabbi, tövbe. Hazreti Ali, Resulullah Efendimiz'e soruyordu. Ya Resulallah, yolda yürüyoruz mesela, yolda yürürken. Diyelim ki, gözümüz bir harama takıldı, baktı. Hepimiz beşeriz. Böyle bir durumda ne yapacağız? Bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Bir beşer olarak da nefis vardır. Bundan korunmamız için ne yapmamız gerekir? Nasıl yapmamız gerekir? Resulullah Efendimiz buyurdu ki vesselam, kendi iradenle yapmadığın herhangi bir yanlıştan sorumlu değilsin. Kendi iradenle, yani bilerek, düşünerek, iradeni, aklını kullanarak yaptığından sorumluysun. Yolda yürüyorsun, gözüne takıldı. Burada günaha girmiyorsun. Ne zaman günaha giriyorsun? İkinci sefer dönüp baktığında, iradeni kullandın bu sefer, işte o zaman günaha giriyorsun. Yoksa yolda yürüyorsun, o zaman yolda yürümeyelimmiş Öyle değil mi? Hata yapmamak için, günah işlememek için hiç yol dışarı çıkmamak gerekiyor. Bu değil. Ne zaman ki kendi iradeni kullandın, ikinci sefer dönüp baktığında işte bu sefer günah sana yazılır. Mesele ikinci sefer dönüp bakmamaktır. İkinci sefer yanlış yapmamaktır. Allah hepimize bari ismiyle tecelli etsin inşallah. Amin. Nefsimizi safha safha terbiye edip bütünüyle ondan kurtulan kullarından eylesin inşallah. Amin. Rabbini kendisinden, nefsinden razı eden kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.